Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Gene bir Akdeniz Ekonomi Köşesinde birlikteyiz. Bugün konuyu biraz daha spekülatif hale getirdik, daha odaklanarak, Merkez Bankasının son kararları ve bunun yansımaları, ekonomiye yansımalar üzerinde duracağız. Konuğun bölümden arkadaşım Doçent Doktor Sayınbaşık. Sayın, benim Hacettepe'den uzun süreli arkadaşım, burada gene birlikte arkadaşımız ee, ve dostluğumuz, arkadaşlığımız. devam ediyor. Aynı koridoru bölüşmenin keyfini yaşıyoruz. Hı hı. Merkez Bankası'nın önemi üzerinde durmak istiyorum birkaç cümleyle. Çünkü ülkelerde merkez bankaları önemli. Ekonomiyle yön veren politikalar diye tanımladığımız zaman dört temel iktisat politikasından söz edilir. Bunlardan birincisi Ekonomiye doğrudan müdahale politikalarıdır. Şunları yapmak, her bir şunları yapmak yasak der gibi. Ben öğrencilere çok bildik bir örnek veriyorum. Konyaaltı plajına deri fabrikası kuramazsınız, çevreyi kirletiyor, bu doğrudan bir müdahaledir. Böyle bir politika uygulanabildiği gibi ikinci olarak ki artık Türkiye'de ne kadar önemi var bilmiyorum, söylemek anlamımı bilmiyorum. Kamu iktisadi teşkilleri politikaları çok ciddi bir iktisat politikasıdır. Türkiye'de 83'ten sonraki Politik gelişmelerin sonucunda bana göre tümüyle ideolojik olan bir kitlein satma politikası ile devlet adına hükümetler böyle bir iktisat politika uygulamayı ellerinden vazgeçmiş oldular. Muhtemel ki kit politikaları özelleştirmeyi ile ilgili ve sonuçlarıyla ile birlikte başka bir toplantının konusu olabilir, başka bir Akdeniz iktisat köşesinin konusu olabilir. Geriye kalıyor çok bilinen iki tane iklimat politikası. Tüm dünyada ekonomiye yön verme adına biri para politikaları, diğeri de maliye politikaları. Maliye politikalarını genellikle hükümet, maliye bakanlığı, hazire müsteşarlığı kanalı ile gerçekleştirir. Bugün maliye politikalarını da bir kenarda bırakırsak, maliye politikalarının içinde tabii ki vergi toplamı, vergilerden vazgeçme, sübvansiyonlar, transfer harcamaları gibi birçok kalem var. Bunları da geriye bırakırsak, günümüzde çok daha popüler olan, kamuoyunun çok fazla fark etmediği ama inceden ince ekonomi bütününü etkileyen, adeta ekonominin kılçal damarları gibi çalışan, Para politikaları önem arttırdıyor. Para politikalarının temel patronuşı merkez bankası. Merkez bankası para politikaları ile ekonomiye birçok alanda yön verebilir ve kamuoyunun çok fazla dikkatini de çekmez konunun ilgili olanların dışında da dikkat çekici bir konu da değildir. Ama ekonomiyi kesinlikle yön veren en güçlü politikaları uygulayan bir kurum merkez bankası. Merkez bankaları eskiden Ee, örneğin Türkiye için ya da dünyanın diğer ülkeleri için doğrudan hükümete bağlı kuruluşlar olarak çalışırken giderek özel hale geldiler. Türkiye'de de、e, galiba 1999'da bir düzen, 97'de, 99'de ve 2001'deki 2000 Bağım kredinden sonra bağımsız, bağımsız evet, hale geldi、yani. ve bugün de merkez bankasının politikaları önemli bir duruma geldi. En kamuoyunu ilgilendiren kısımda enflasyon politikası, enflasyonu önlemeye dönük politikaların、e, uygulayıcı kısmında olan merkez bankasının kararları. Bir karar almıştık onun üzerine sayından、e, dostum arkadaşım sayından rica ettim ne olur gel uzmanlık alanın Bunu sohbetini yapalım hem dinleyicilerimizi aydınlatmış oluruz diye düşündüm. Merkez Bankası mevduatımızdan karşılık oranını değiştirdi. Enflasyon 2011 yılı enflasyon hedeflemesini de eskiden yüzde 5.4 iken sonradan yüzde 5.9'a rezivi etti. Yani enflasyonun artacağı. Evet. korkusuna kapıldı. Buna ilişki de mevzuat-munzam karşılık oranlarını değiştirdi. Zaten bu cümle bile ilginç mevzuat-munzam karşılık oranı.、Evet. <gülüyor> Sevgili hocam, ben bugün işi yaptıktan sanırım. Sayıncığım, önce şeyden başlayalım istersen. Ee, önce hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu mevzuat münzam karşılık oranında. Ben açıklama yapacaktım ama benden çok sen bir açıklama yapıp bundan sonra sohbetinizi böyle devam edesiniz. Ne demek mevzuat münzam karşılık oranı? Ne iş yarar? Komuğu bunu bilmez ama ilgili kişiler takip etmek zorunda çünkü aslında para politikasının Çok kontrol altında tutan kısımları, bankaları, bankaların faizlerini ilgilendiren kısımları, bu mevzuat münhasıb karşılık oranı. Hatta kaba atıyor denir ki ben biraz uzatıyorum geneli. Bu ekibin bir banka krizinde mevzuat münhasıb karşılık oranlarının sıkı takip edilmediği için o banka batmaları ya da bankaları hortumlamalar gündeme geldi denir. Oradan biraz bize biz seyircilerimiz izleyicilerimiz aydınlatmak açısından. Ee... Önce para politikası ile ilgili olan temel üç şey söylenebilir. Bu da da bir tanesi para politikası araçlarının önemli olan araçlardan bir tanesi de faiz oranıdır. Yani merkez bankası ekonominin ihtiyaç duymuş olduğu likidiyi ayarlamak için faiz oranını aracıyı kullanır. Faizleri yükseltir. Mesela etatı yüksekse faiz adderini yükseltir, düştürmeye çalışır talebi. Ektatyonu düşürüyor aşağıya, faiz adderini de bunu bağlı olarak düşürür. İkincisi açık piyasa işlemlerini yapar, yani bankalarla merkez bankası tahvil alım satımı yapar, ekonomik girdi ihtiyaçlarına göre. Üçüncüsü ise Hocam,、e, şu açık piyasa işlemlerini biraz daha açık açar mısın?、Evet. Yani bunlar çünkü biz şu günlük yaşamda çok sık konuştuğumuz için bize sanki son derece doğalmış gibi gelen ama. Teknik olduğunu、evet. düşündüğüm bir konuda.、Evet. Açık piyasa işlemleri merkez bankaları ile bankalar arasında bu kağıtlar yani devlet büyük ölçüde Türkiye'de devlet tahvilleri ve bonoların bankalarını aktiflerinde tutuyorlar bunları yani devleti ne yapıyorlar? Borç veriyorlar. Bunun karşısında da bu tahvilleri ve bonoları aktiflerinde tutuyorlar. Yani evlerinde tutuyorlar. Ama ilk teşhiler oldukları zaman ikide ilk teşhiler oldukları zaman ya da merkez bankası piyasadan ilişkilerinin yani paranın darlığını fark ettiği zaman da Para piyasayı azaltmak için bankalar elindeki devletin tahvil ve bonolarını satın alıyorlar. Kısa bir süre için, bir hafta için, 30 gün için, bir gün için bunun karşında da para bırakıyorlar. Her piyasada bir para bol olduğu zaman, ise merkez bankası bu para bolunun dolayı çekiniyorsa, bunu çekmek istiyorsa o zaman ters işlem yapıyor. Yani merkez bankası bankalardan almış olduğu tahvil bonoları veriyor. Bunun karşılında parayı çekiyoruz. Biz buna açık piyasa işlemleri diyoruz. Dolayısıyla tümüyle serbest piyasa koşullarında gerçekleşiyor.、Evet, evet, bir emir、de. komuta zincirinde değil, değil. ama. Piyasadaki parayı çekmek ya da piyasaya para arz etmek için bir kullanılan bir araç. 300 bin. Araç ise merkez bankasının kullanmış olduğu para politikası aracı ise müzakere、e, karşılık oranları, Türkçe söyleyince zorunlu karşılık oranlarıdır. Bu zorunlu karşılık oranları şu demektir. Örneğin siz bankaya gittiniz, 100 lira yatırdınız değil mi? Merkez bankası diyor ki bankalara zorunlu olarak, ne olur ne olmaz risklerden dolayı yani bu mevduat sahiplerini korumak bağında diyor ki 100 liranın mesela 8 lirasını Benim hesaplarımı tutacaksın. Yani 8 lirayı kredi veremezsin. Geriye kalan 92 lirayı kredi olarak verebilirsin. Bu aracı şekilde kullanılıyor. Eğer Metis Bankası piyasadan inflasyonla ilgili riskleri görüyor ise aşağıya yüzde zorun karşıtlıklarını artırabilir. Örneğin yüzde sekizden ona çıkarabilir, on ikiye çıkarabilir. Bu piyasada Metis Bankası'nın bu politik aracı sonucunda bankaların daha az kredi vermesine yol açar. Yani bankaların maliyetlerini arttıran bir şeydir. Hiç zorun karşıtlık olmasaydı. 100 lirayı alıp mevzat sahibine 100 lirayı kilo olarak verecek. Ama şimdi ise zorunluluk oranları arttırdığı ölçüde Merkez Bankası maliyetlerini bankaların yükseltiği. Bu da büyük ölçüde el kitleyi daraltan, maliyetlerini arttıran bir unsur olarak görüyoruz.、Yani、burada çok kabaca söylersek bankaların temel işleri yani yaptıkları temel ticaret para satın alıyor, para satıyor arada tutuyor. ...farktan para kazanılıyor. Evet, evet. Yani mevzuat... De ...bankacılık dediği gibi、evet, şeyler. Evet, geleneksel、yani. bankacılık faaliyeti、e, mevzuatlarla... Kredi faizi arasındaki fark far, bankanın... Bankası.、E, Böylece mevzuat unsam karşılık oranı ya da... ...zorunlu karşılık oranı diye tanımladığımız... ...oran、evet. yükseldikçe... ...verebileceği kredi miktarı azalacak... ...hem bankanın maliyeti yükseltmiş olacak... ...ama diğer taraftan da piyasalardaki... Toplam özel, talebi kısaca. Toplam talebi kısaca. Enflasyon riski görüyorsa... Bunun karşısında bu oranları da zaman zaman yükseltebilir. Şimdi bugün konuştuğumuz zaman, Merkez Bankası üç politika aracını konuştuğumuz zaman Merkez Bankası çok yakın zamana kadar tek bir amacı vardı, hala daha böyle geçiyor, resmi kaynaklarda fiyat istikrarı sağlamaktır. Yani enflasyonun artış hızını düşürmektir, bir stabilde etmektir. Ama bunun karşılığında Merkez Bankası uzun süre enflasyon hedeflemesi uygulan. Yani fiyat istikrarını korumak için tek bir aracı kullandı. O da faiz aracı. Ama gelişen kriz koşulları, e, Türkiye'de e, ekonomik koşullar, Merkez Bankası'nın bu、e, para politikası araçları çeşitlendirmesine yol açtı. Yani faiz oranı yanında da Merkez Bankası zorunluluk karşılık oranlarını kullanmaya başladı. Yani günümüzde para politikası, şu anda Merkez Bankası yeni bir ekonomik çevreyle karşı karşıya. Nasıl bir ekonomik çevreyle karşı karşıya? Ya da neden faiz oranları sürekli olarak düşüyor? Bunun yanında da yeni politika birleşimi olarak da zorunlu karşı oranlar arttırıldı. Buna belki biraz değinmek gerekiyor. Şimdi、Hı. Türkiye'de biliyorsunuz son dönemlerde cihaz açıkçası ciddi bir şekilde bir arç ortaya çıktı. Yani rakamlar ortada 2009 yılında eksi bir E, sermaye girişi varken şu anlık sermaye girişi、e, 50 milyar doları neredeyse yaklaştı.、E, bu yüksek bir açıktır. Bunun gayesinde bir milyar hasıla ya oranı açık netleşiyor. %5-%6 civarlarında bu. Şu an için、e, mantıklı gözükbilir ama, <gülüyor>、e, e, e, ama bu sıcak para. Yüksek oranda Türkiye, agresif bir şekilde dediğimiz、e, yüksek şekilde gelmiş olması büyük ölçüde e, bankaların e, kredi vermesine yol açıyor. Seyircilerimiz anlayacağı şekilde söylersek yani dışarıdan almış olduğu paraları kısa vadeli bir şekilde、e, tüketicilere, tüketici kredi olarak, yatırımcılara、e, kredi olarak veriyor. Bu krediler de büyük ölçüde de、e, ithalata dönüyor. Yani insanlar ne yapıyorlar bu kredileri aldıktan sonra da yatırım amaçlı ya da tüketim amaçlı olarak da、e, ithalat yapıyorlar. Bu ithalatın artmış olması cari açığı arttırıyor. Şimdi cari açının artmış olması da、e, büyük ölçüde de tehlikeli, riskli ekonomiler için. Ne de bu koşullarda? Şu bir kez daha tekrarlayalım,、mı? şu oldu. Bir taraftan sıcak bir para girişi var, ülkeye bir döviz bolluğu var、evet. bu anlamda.、Evet. Bu döviz bankaların ellerindeki kredi verebilecekleri olanakları artırıyor,、evet. hacimlerini artırıyor. O zaman bu artan hacmi kredi olarak verdiklerimde, bu kez tüketim ya da yatırım talebi ne artırma diğer değişle ithalat talebini artırıyor. İtalya talebinin. talebinin artışı, cari açığı yeniden şiddetlendiriyor.、Evet. Böylece bunu kontrol altına alabilmek için、evet. merkez bankası yeni bir argumanlı, daha doğrusu yeni olmayan bir argumanı şimdi、evet. yeni kullanmaya başladı. Merkez bankası tabii ki zorun karşılar.、Evet. Faiz oranı yanında, çünkü faiz oranını kullanması nedeni şu idi: inflasyon hedeflemesi vardı. Yani fiyat istikrarı vardı. Şimdi Merkez Bankası yeni bir hedef daha belirledi. Bunu söylemedi uzun süre ama şimdi dillendirilmeye başladılar. Bu da finansal istikrardır. Bu finansal istikrar dediğimiz şey nedir? Finansal istikrar dediğimiz şey dövizlerdeki, dövizli fiyatındaki dalgalanmalar, borsadaki, tahvil, bon, iseselerin fiyatların değişmesi, cari açı dediğimiz, cari açının artmış olması bunlar finansal yapıyı, finansal fiyatları arttırıp bunlarda bir iş şişmeye yol açabilir. Bu son derece tehlike olarak görüldüğü için Faiz oranının yanında, yani fiyat istikrarının yanında, merkez bankası finansal istikrarı da gözlemmeye başladı. Bu finansal istikrardan kast ettiğim şey de, cari için getirmiş olduğu risklerdir. Şimdi biraz önce söyledim, riskleri daha iyi anlatmak lazım, izleyicilerimizin daha daha kolay, daha rahat, berrak bir şekilde anlamaları için şöyle diyebiliriz. Şimdi yaklaşık olarak Türkiye'de net sermaye girişi yaklaşık 50 milyar dolar diyelim. Bu 50 milyar doların çok önemli bir kısmına, önemli bir kısmı. bankaların dışarıdan almış oldukları kredilerdir. Büyük açıda bunlar son derece kısa badedir. Örneğin, bankalar şu anda 24 milyar dolar yaklaşık olarak bir yıl içerisinde yaklaşık olarak kredi kullanmışlar, dışarıdan kredi kullanmışlar. Şimdi bu kurvanın son derece yüksek bir oran. Bunun yanında portföy yatırımları var. Mesela portföy yatırımları şu anda 16 milyar dolar yaklaşık olarak. Doğrudan gelen yatırımlar var fabrika şeklinde, satın alma şeklinde. Bu oranlar 6 milyar. Düşünebiliyor musunuz? Doğrudan yatırım 6 milyar. Portföy dediğimiz portföy dediğimiz şey de、e, yabancıların içerden gelen devi tahvil alması, borsada hisselerin satın alması. Burakam ise yaklaşık olarak、e, 16 milyar.、E, İçin topladığımız zaman 21 ediyor.、E, bunun yanında ticari ve、e, nakit krediler dediğimiz, yani bankaların dışarıdan almış olduğu krediler. Yalnız buna çok dikkat etmek lazım. Riski şurada. Bunlar son derece kısa vadeli. Uzun vadeli değil. Erken vadeli olsaydı bir sorun oluyordu. Ama son derece kısa vadeli bilir mi bankada oluyor? Bir yüzün altında、e, rakamla. Yine bunun yaklaşık olarak on bir buçuk milyar doları bankaların doğrudan kısa vadeli borçlanması. Geri kalan on iki nokta üç milyar doları ise dışarıdaki yabancı bankaların bizim bankalarımızda tuttukları kısa vadeli mevduatlar. Şimdi biz buna baktığımız ama yaklaşık olarak. Yani 45-50 milyar dolar açık olduğunuzu olduğunu düşünelim, sermaye giriş olduğunuzu düşünelim. Bunu yaklaşık olarak 35 milyar doları bir yıl içerisinde, çok kısa süre içerisinde geri dönecek, ödemesi gereken krediler ve riskli olan budur. Merkez Bankası bunun karşısında ne yaptı? Bu aşırı sermaye girişi karşısında iki şey yaptı. Birincisi faiz oranlarını düşürdü. Biliyorsunuz faiz oranları Enson Pazar Tesisi Merkez Bankası'nın aldığı bu kararla 6.5'tan 16.5'tan 6.25'e düşürüyordu. Yani 25 bas puan dediğimiz bir düşüş oldu. Diğer taraftan da Merkez Bankası、e, bu niye faiz oranlarını düşürüyordu? Düşmesinin bir nedeni var. Çünkü faizler çok yüksek kaldığı zaman dışarıdak insanlar gelip yatırım yapabiliyorlar. Yani içerde faiz yüksek ise kendi ülkesine göre Tahvil alıyor, borsaya、yani, giriyor, portföy yatırımı yani, yapıyor. yapıyor. Hatta şöyle de söyleniyor bir kere, son dönemlerde bu da、e, basında çok çıkıyor konuşuluyor, dinliyor ki gittikçe de bu、e, reel faiz dediğimiz, yani bu、e, piyasadaki faiz dediğimiz endüstri çıkarırsa Çıkarır. yüzde kalan faizin çok düşük olduğu söyleniyordu. Ama buna rağmen de sıcak para geliyordu. Şimdi burada şöyle bir basit bir、e, mantık atası var. O da şu bilir. Reel enflasyon yani reel faiz oranını yani enflasyonlar arındırılmış faiz oranını düşündüğümüz zaman hiçbir zaman kendi ülkemizdeki enflasyon oranını ile arındırmamamız lazım. Yani ondan değil o ülkenin enflasyon oranıyla arındırmamız lazım. Çünkü faiz kazancını ülkede harcamıyor. Kendi ülkesinde, harcıyor, kendi ülkesinde, ülkesinde harcamıyor. harcamıyor. Şimdi buna baktığınız zaman mesela bu orana göre dikkat ettiğiniz zaman o zaman Brezilya'da Hindistan'da ve Türkiye'de faiz oranları yüzde beşe yaklaşmış durumda. Çünkü hesap son derece basit. Ee, Amerika'daki enflasyon oranı yaklaşık olarak yüzde üç alırsak, bizdeki、e, yaklaşık olarak faiz oranları da bizde yedi alırsanız aradaki fark son derece basit yüzde dört rey faiz oranı. Yüzde dört rey faiz oranı müşrik bir faiz oran. Bunu Brezilya veriyor, bunu İngiltere veriyor, biz veriyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı merkez bankasına、e, Türkiye pardon, Bolivya'da para geliyor. Merkez bankası burada işte faiz oranını düşürmesi nedeni bu kısa vadeli sıcak para diyoruz. Bunu engellemek amacıyla yapılıyor. Ama diğer taraftan bunu başka bir şekilde de telafi etmesi lazım. Serme şu anda işyerde sonuç olarak, değil mi?、Evet. Kredi olarak veriliyor, konut kredisi, otomobil kredisi olarak, başka şekillerde tüketici kredisi olarak veriliyor. Şimdi merkez bankası işte sorunun karışık oranlarının arttırmış olması nedeninde budur. Yani kredilerin aşırı gelişmesinin önüne geçmek. Merkez bankası şu andaki enflasyon revizyonunda yüzde 5.4'ten 5.9'a çekilmesindeki neden şudur. Ekstansiyon riski geliyor yani değil mi? Ha, yani ekstansiyon <gülüyor> riski ne bağlı? Bankalar dışarıdan bu sermaye, sıcak sermaye dışarıdan içeri geliyor ama bankalar bunu kredi olarak veriyor. Şimdi geçen senin kredi verdik artış oranı yüzde 25'ti. Yüzde 25 oranında 2010 yılında yaklaşık olarak krediler arttı. Şu an merkez bankasının öngörüsü bu oranın devam etmesi yönündedir. Bu da yaklaşık olarak 125 milyar dolara teke abil etmektedir. Yani eğer yüzde 25 oranla büyürse Entegrasyon açısından çok büyük risk görmüyo. Şimdi Merkez Bankası bu kredi gelişmesini sınırlamak içinde bu iki tane policyasını, hem <gülüyor> karşılanabilirliği hem de zorunlu karşılık oranlarının da arttırarak bunu yapmaya çalışıyor. Belki şimdi söylemek lazım、Sayıncığım, ne kadar yükseldi diye. Belki bu çok önemli. Müşterilerimiz bunu merak edebilir. Sayın Cem, ama önce şunu bir bir kez daha vurgulamakta yarar var yani bütün bu konuşma inceleştirmek adına. Merkez bankası, yani demin ben açış konuşmasıda söyledim ama bunu bir kere daha vurgulamakta yarar var. Şimdi senin çizdiğin tabloda çok tehlikeli değil, ama bir riski üstlendiğimiz belli. Tehlik her zaman vardır ama şu anda、evet. yani, evet. e, kirlen aşırı gelişmesi. Ee, ne şöyle bir tehlike falan var <gülüyor> tabii biz sadece burada içerideki tehlikeyi görmemek lazım. Kredi artışı aynı zamanda biliyorsun içeride、hmm. arttırdığı için de caja açık tarafından gelen yani biz buna、işte、finansal istikrarın risk altında, olması, risk altında, altında olmak merkez bankası、Ve、bu riski、şey、yapmak istemiyor merkez bankası bu riski gördü iki merkez bankası enflasyonda bir azma eğimi olacağını ilk hesapladı. Ekstansiyon、evet. evet. oranından yukarı daha、yecekti. yukarı bir artış olacağını öngördü. Buna göre ekstansiyon oranını yukarı doğru rezil etti. Şimdi bu hedeflediği noktada tutabilmek için de iki ana politikanı uygular hale geldi.、Evet. Bir de Merkez Bankası'nın bu yeni, biliyorsunuz dün açıkladılar. 20 Ocak itibari bu vardı ama açıklaması dün yapıldı. Buradaki öngörüde şu yönde enflasyonu revize edildi, yukarıya çıkarıldı ama görünüme bakıldığı zaman enflasyonun ne olacağı görüntüsüne bakıldığı zaman ilk yarada yani Temmuz ayına kadar enflasyonun beklenenin altında olacağını yani 5 nokta yaklaşık olarak görüntü altında olacağı ama daha sonra ise dalgalı seyredici, belki de yükselici yönü dediği bir beklenmesi var ama yine Merkez Bankası'nın öngörüsü 5 nokta 9 gerçekleşecek şekildedir. Merkez Bankası şunu da söylüyor, bugün bu kararları aldım ama Eğer verilere bakacağız, datalara bakacağız. Eğer bir farklaşma olursa şayet、e, biz tekrar bu politika birleşen,、yani、zorunlu karşılıklı olanları ve fay zorunlu、e, işleyebiliriz her an. Ama benim için iktisiz kanatım şudur ki,、e, Merkez Bankası bu zorunlu karşılıklı olanlar bir miktar daha belki...、E, %14'e belki yükseltebilir. Biliyorsunuz burada da yükseltmekte merkez makası şuna dikkat ediyor. Özellikle kısa vadelerde zorunluluk karşılıklı oranların arttırdı. Arttırdı. Uzun,、e, uzun vade için değiştirmekte de değiştirmekte değiştirmekte. Yirmi yedin üzerinde yüzde beş zorunluluk karşılıklı oran var. Ama yeni değişikliklerle beraber biliyorsunuz daha önce Eylül'de yaptığı şimdiki değişikliklerle beraber mesela vadisiz mevduatlar için %8'den 12'ye çıkarttı.、E, bir aya kadar vadeli olanlar için de 8'den 10'a çıkarttı. 10'a çıkarttı. Evet. Üç ay bari olanlar içinde yediden dokuza, onun dışında altı ay, bir yıla kadar ve bir yılda sonra ise faiz oranlarını değiştirmedi. Burada da biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Merkez Bankası bu politika bir şekilde her an değişebilir. Hatta benim size beklentimimi de söyleyeyim ki merkez bankası 25 baz puan yani yüzde 0.25 bile önümüzdeki dönemimizde düşüre, biliyorsunuz faiz oranını düşürecek.、Evet. Sayınçım bana göre oldukça keyifli biraz <gülüyor> keyifli gidiyor ama oldukça keyifli gidiyor. İstersen bir soluklanalım, bir ara verelim, bir reklamlara girip reklamlardan sonra devam edelim. Sevgili dinleyiciler bir reklama gidiyoruz son olarak. Yeni de merhaba sevgili dinleyiciler ben Mustafa Şamlı. Akdeniz İktisat'ta Merkez Bankası'nın son aldığı kararlar üzerine konuşuyor idi. Konuğum bölümden arkadaşım, Hacettepe'den arkadaşım,、evet. doçen doktor sayın Işık. Birlikte sohbet ediyoruz. Merkez Bankası'nın kararları üzerinde durmuştuk. Merkez Bankası önümüzdeki 2011 yılı için enflasyon hedeflemesi konusunda bir revizyona gitmişti. Dolayısıyla bunun ülkedeki para politikalarında bir değişiklik yaptığı üzerinde durduk. Bir taraftan Sıcak para girişini kontrol altında tutmak ve çıkışı kontrol altında tutmak için belki biraz da talebi ithalata dönük talebi kısmak için hem faiz oranlarını biraz düşürüyor, diğer yandan da bankaların verebilecekleri kredi hacmini daraltmak adına da zorunlu karşılık oranlarını artırıyor. Eski dilleki mevduat muzam karşılık oranlarını artırıyor gibi. Böylece merkez bankası muhtemeldir ki. Önümüzdeki günlerde sayın, son cümlelerim böyleydi. Önümüzdeki günlerde muhtemeldeki yılın ilk altı ayı enflasyonda bir artış hızı olmayacak ama sonraki dönemde bir artış hızı beklenebilirdi. O yüzden Merkez Bankası şimdiden önlemlerini alıyordu. Sevgili dinleyiciler ben bu arada bir teknik açıklama yapmış olayım. Demin açış yaparken para ve maliye politikalarından söz ettim. Maliye politikaları Çok ilginç bir biçime göre nereyi nasıl hedefliyorsanız doğrudan uygulayabileceğiniz ve doğrudan sonuçlarını alabileceğiniz politikalar demetidir. İktisat öğrencilerini anlatırken cerrahi operasyon diye düzen konuşuruz. Maliye politikasında nokta biçimde istediğiniz yeri istediğiniz politikayı uygular. Ve neredeyse sonucunu siz eğer bir saate almak istiyorsanız bir saate alabilirsiniz sonucunu ya da bir ayda almak istiyorsanız bir ayda sonlandırabilirsiniz. Ancak para politikaların böyle bir kolaylığı yok. Para politikaları tıktaki dahlia nin müdahalesi, dahlia doktorlarının müdahalesi gibi hap içireceksiniz, hap ekonomideki bütün daha doğrusu vücuttaki bütün alanlara yayılacak, istene noktaya etki gösterecek tıpk antibiyotik olur gibi. Dolayısıyla para politikalarının sonuçları ekonomide uzun vadeli olarak işlem görür. Yani maliye politikaya bir saptan sonra sonuç alabilecek noktada olamazsınız. Yaklaşık altı ayla bazı durumlarda, kimi ekonomilerde 18 ay plan süren bir süreçte sonuç alınabilir durumdadır. Bu nedenle Merkez Bankası yılın ikinci ayındaki enflasyon riskini öngördüğü için şimdiden bir para politikası uyguluyor. bir değişiklik, daralmaya gidici bir değişiklik yapıyor ve bu değişiklikleri de bir taraftan gözleyecek. Eğer beklentiler olumlu çıkarsa genişlemeye gidecek. Beklentiler riske dönecekse daraltmayı, parasal anlamda daralmayı sürdürmeye devam edecek.、Evet. Sayıncığım,、e, peki dün alınan bu karaların doğrudan sonuçları ne olabilir? Ben、e, hemen bankalardan birisi Faiz evet, oranını kendi faiz oranlarını dört otta beş civarlarında bu evet kendi faiz oranlarını faiz hemen arttırdı, arttırdı. arttırdı oradan yola çıkarak şimdi merkez bankasının bu kararlarının piyasaya yansıması neler olabilir? Evet, şimdi burada genel olarak beklenen şey şudur 2010 yılı için 2010 11 yılında 2010 yılına kadar, yani geçen seneye kadar, geçen seneye de karşılaştırıldığında zamanında kar oranının düşmesi beklemek son derece doğaldır. Çünkü özetle söylediğimiz gibi, doğru, merkez, hayır, bankaların, bankaların kar oranını derken merkez bankaların kar oranlarının düşmesi son derece normaldir. Çünkü merkez bankası bankaların son zorun karşı duran oranları ile beraber belki ileride muhtemel artması durumunda buna bankaların maliyetlerini etleyecektir. Çünkü daha fazla kredi veremeyeceklerdir, değil mi? Şimdi bu durumda bankaların yaklaşık olarak tahmin olan şu ki bir milyar dolarlık yaklaşık olarak bir,、e, bu işten zarar edecekler ya da ne bileyim karlarının azalacağı bir beklenti var、yani. mektuz bankanın son almış olduğu kararlardan dolayı. Acaba bunu、e, bu ne şekilde bankalar bunu telafi edebilir diye düşündüğüm zaman aslında iki tane yol var ya mevzuatları çözecekler. ya da kredilere arttıracaklar yani başka bir yolu yok bankaların bunu telafi etmeleri için. Şimdi şunu da düşünmek lazım Cidden, bankalar soniden ne zulat ya da kredi faizlerini katıyor yani ne zulat ya mevduatların faiz oranlarına düşecektir. Faiz oranlarının oranlarını düşmesini engellemek için ya da kredi faizlerini kredi faizlerini artıracaklar. Şu andaki、yani. iki poliçka birleşinine baktığımız zaman aslında ben net etkinin de birazda sıklaştıracı yani para politikasını sıklaştıracı bir etkiye, bir daraltıcı bir etkiye piyasalarda yol açacağını düşünüyorum. Neden de şu yaklaşık olarak bankalar bir milyar dövizciye yaklaşık olarak eğer bir karlarında bir azalma olacaksa bunu telafet etmeye çalışacaklar, değil mi? Nasıl telafet etmeye çalışacaklar? Bir kere zorunlu karşıtlar oranları nasıl arttırabilirler? Arttırmanın birkaç yollar. Ya varlıklarını satacaklardır, yani ya devir satacaklardır, ya tahvil satacaklardır. Değil mi? Evet ya ya da bir şekilde、e, bu varlıklarını elden çıkarmak zorundalar ki nakit olarak merkez bankasının kasalarına bu zorlu karşıtları koymaları gerektirir. Şimdi bunun getirilmiş olduğu tabii bu maliyetler muhtemelen. Faiz oranlarının yükseltecekler ama bu faiz oranlarının beni çok yükseleceğini düşünmüyorum. Mesela tüketici kredilerinin yaklaşık olarak yüzde、işte、0.5 ya da bire yakın bir etki olacağını düşünüyorum. Yani bu etkinde ben sınırlı kalacağını düşünüyorum. Yani sonuçta bankaların kar oranları tabii ki düşecektir ama bunun faiz sabitlerindeki etkisi sınırlı olacak. Tabii bu da neye bağlı? Bütün bunlar neye bağlı? Yine Merkez Bankası'nın bundan sonra atacağı adıma bağlı. Merkez Bankası bundan sonra atacağı adımlar peki neye bağlı? Büyük ölçüde de dünya ekonomisinin görünümüne bağlı. Yani küresel mali risklere bağlı. Bu da büyük ölçüde Merkez Bankası'nın kararlarını etkileyecektir. Buna、Hı、bağlı. O dış etkilere gelmeden, şimdi söyledikleri bence dinleyicilerimiz açısından önemli bir şey. Seni doğru anladıysam, Merkez Bankası, tasarı daraltıcı iktisat politikaları uyguluyordu. Demin、evet. bunun üzerinde konuşmuştuk. Şimdi bankalara bunun şimdi bir maliyeti、e, tahmini maliyet. olan bir maliyet, bir milyar dolarlık bir, bir, bir maliyet olacaktır. Tabii. Merkez、maliyeti. Bankası'nın merkez bankası'nın bu son almış olduğu kararlarla bir haber, Ocak ayından、e, almış olduğu kararlarla bir haber, yaklaşık olarak bu merkez bankası başkanının kendi ifadesidir,、e, 22.5 milyar dolar. yaklaşık olarak fiyasadan likitle çekilecek demektir. Yani bu likitli etkisidir. Bu miktarsal bir daralmadır. Bu daralmanın bankaların mahveti de yaklaşık olarak biraz önce söylediğim miktar kadar、e, olacaktır.、İyi. Bu öngörülen bir şeydir. Miktarlar bir daralma. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Merkez Bankası bu aşırı ısınmadan、e, hiç kredilerin artmasından、e, talebin bu kadar ısınmasından、yani işte、%25'lik bir artış kredilerin artışın üzerine bir oran istemediği için de Hat bolakda bu daralmayı öngörüyorum. 20 bolcaymış olacak. 22.5 milyar, bir, milyar, bir, milyar, milyar dolar piyasından çekilecek bu yani önümüz iki günlerde dahil. Şu ana kadar yaklaşık olarak 9.8 milyar dolar beraber düşünürseniz şubat ayından sonraki zorlu karşıtlanma etkisinde düşünürseniz yaklaşık olarak 22.5 milyar dolar bir、e, çekilme olacaktı. Size tabi bunun、e, biraz önce söylediğimiz gibi bankaların nasıl mı verecekler? Bankalar、yani、nasıl?、E, bu nikitli、işte、yönetimi yapacaklardır. Dediğim gibi ya tahmin satacaklardır ya işte ne bileyim dövüş、e, satacaklardır veya ne bileyim mevduat tutmayacaklardır. Yani bir şekilde bunu、e, ama hangi yol denerse denersin de bunun bir maliyetleri、e, olacaktır muhakkak diye soracağını. Ama、e, yani benim asıl demin bunları anlatırken kullandığım bir cümle vardı. Bütün bu maliyetlere rağmen Merkez Bankası'nın piyasadan 22 milyar dolar yaklaşık olarak 22 milyar dolar çekmek gibi büyük bir rakamı piyasadan çekeceğini hesaplıyoruz.、Evet. Bankaların yaklaşık bir milyar dolarlık bir、e, karlarından vazgeçeceklarını、evet. hesaplıyoruz bu maliyet maliyet, maliyet anlamında. Ama buna rağmen、e, mevzuat faizlerinde ya da kredi faizlerindeki artışların çok fazla oynamayacağını. Diyar piyasaya、yani, bunu、yani, çok yansımayacak yani tüketiciler açısından, yani,、e, yani, bankayla iş olanlar açısından çok fazla yansımayacağındı. Yani öngörü.、Yani, şu anda şu andaki gelişmeler bunu gösteriyor ama eğer merkez bankası bu oranlarda, sorun karşı oranlarda eğer farklı bir uygulamaya giderse, arttırırsa ki bu arttırma、evet. yönü gözüküyor benim kişisel kanatım, o zaman bu maliyetler de、e, gittikçe artacak. Hatta birçok bankacının işlerimizdeki Ayda, Şubat ayında da bu oranların,、e, bu zorun karşıtı oranların yüzde on dört falan çifteciliğinde ön görüyorlar. Tabii bu da Dilim Günlük Hesaplamasının eldeki dataları、e, büyük ölçüde bağlı, e, işte、e, rakamların görmesine bağlı, değerlendirmelerine bağlı、e, bu şekilde bir genereyim、e, var. Sayın Başkan. Dış etkileri konuşacağız ama oraya gelmeden çünkü burada mutlaka konuşmamız gerekiyor. Şimdi bu noktaya gelmişken bir konu üzerinde dinleyicilerimize biraz daha açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi iki tane durumla karşı karşıyayım. Bir yalan böyle bir merkez bankasının sohbetin başından beri sözü ne ettiğimiz merkez bankasının daraltıcı bir para politikası uyguladığını. Bunun, evet, evet. E, bunun da ekonomi yansıması. Oysa bu bir taraftan böyle bir enflasyon ısın、e, artacağı, ekonominin ısınacağı yönünde bir sinyal geliyor ki merkez bankası böyle bir karar alıyor. Evet, evet, evet. Diğer yandan kriyden çıkma çabasında olan bir ekonominin、evet. hala kriyden çıkamadığı istizlik şu noktada.、E, Krediler açılmalı, kredi muslukları açılmalı ki yatırımlar yapabilsin, istihdam artabilsin, ekonomi biraz canlanabilsin, ekonomi hala durgunluktan çıkamadı. Tartışmalar var. Yani ikisi birbirileyle çelişen iki tane kavram var. Bunu、e, üzerinde biraz duralım. Biz de tabii her seferinde bundan sonraki galiba sevgili dinleyiciler her toplantım şey Akdeniz Ekonomisi'de tekrarlayacağım 2011 yılı sıcak bir yıl olacak çünkü. Haziran'da bir seçim var.、Evet. Bu hükümetin seçimle ilişkin harcamalı olası harcamalarını seçim ekonomisi uygulamasını ayrı tutar isek, belki onu şimdilik kenarda ve ayrı bir disk olarak tutar isek. Şimdi burayı biraz açalım. Bir yandan merkez bankası. Ekonomi ısınacak diye parapolitikalarını kısacık politikalar uyguluyor. Diğer yandan krizden tam çıkamadık diye biraz daha genişleme gerekir beklentisi var Kamboyanın. Bu ikisi arasındaki çelişkiyi biraz konuşalım hocam. Evet, şimdi、e, şu anda Türk ekonomisi verileri, büyüme rakamları、e, ve de aynı zamanda işsizlik、e, rakamları 2020 yıldaki、e, kriz ortamındaki rakamlar ulaşmıştır. Yani büyüme 2007'deki、e, e, gayssafimilde hasılanın düzeliğini yani endeksini yakalamış durumda. Hatta bir miktar da geçtirdiği son derece olumlu bir gelişmendir. Evet. Yani, yani, evet aheta, yani ekonomi bir çukuray. Tabii girdik、evet, evet. çıktık 2007'in başına gelmiş 2009'da yüzde beş kişilin bir ekonomi bugün yaklaşık olarak 7.8 civarlarında da 2010 için müthiş bir ekonomidir bu son derece、evet. hızlı bir büyümedir bu olumlu bir gelişmedir istislik de biliyorsunuz yüzde onaltılardan kriz oranda yüzde onaltılardan yaklaşık olarak 11.2 lere kadar inmiş bunlar da son derece olumlu gelişmedir fakat bu ekonominin bu kadar hızlı、e, büyümesinin riskleri vardır.、E, riskler de şudur. Gerçi enflasyonda başarı kaydedilmiştir. Yani, enflasyondaki hedef kaçtı? 2010 yılında 6.5'ti. 6.5'in altında 6.4'lü bir e, hedef e, sağlanmış. Biliyorsunuz、e, 12 yıllık、e, itibariyle bu böyledir. Peki o bir noktaya、e, değinmek lazım. E, aslında e, insanları daha çok ilgilendiren、e, enflasyonda、e, 12 ay yani daha önceki yılın aynı ayla yani 2010'un Aralık ayını 2009'un Aralık ayıyla karşılaştığınız zaman oran altın nokta dörttür. Ama hep dikkatten kaçar. Oysa gerçek enflasyon bu değildir. Gerçek enflasyon ortalama enflasyondur. Yani siz ortalama enflasyona baktığınız zaman da ortalama enflasyon normalde bu 12 aylı. Enflasyon da çok üzerindedir, bunu da ifade etmek lazım ama bir düşüme vardır. Bu da son derece olumlu bir gelişmedir. Yani ekonomi burada ki bu hızlı büyümenin dışarıdaki konjonktür de dikkate alınarak çünkü sıcak para çok adrestit bir şekilde aradan geliyor. Bunun da tabii bu riskleri, enflasyon üzerindeki riskleri büyük ölçüde böyle kararlar almasından yolaşıyor. Zaten merkez bankasının birincil amacı da fiyat riskler, yani Enflasyonu hedefte e, tutmaktır. E, bu olunca, tabii bu olunca,、e, sonuçta bunu normal karşılamak lazım. Son birce basit bir basit indirgeyse ben her seferinde öğrencilerime enflasyonun, işte pardon, merkez bankasının bu politikatını şuna benzetiyorum: tipik bir tüccar gibi merkez bankasının sattığı bir tane mal var. Biraz、evet. haki para. Maliyetini kontrol ediyor merkez bankası.、Sattığı、para'nın şey sattığı malın maliyetini kontrol ediyor. sattığım malın değerini düşürmek istemiyor. Evet, tabii. Merkez bankalarının amacı yok.、Yani、enflasyon, fiyat istikrarına kast edilen şey de paranın değerini korumasıdır. Paranın、Parın、değerini、nasıl? koruması demek ne demektir? Yani siz eğer bir yıl önce aynı parayı, aynı sepeti bir yıl sonra alabiliyorsanız bu paranın istikrarlı olduğunu gösterir. Değerini korumadığını gösterir. Para miktarı, aynı para miktarıyla Siz aynı sepeti de daha az bir sepet alıyorsanız, bu değerini düşürünü göster. Daha fazla bir sepet alıyorsanız, paranın da değerlerini göster. Yada başka bir ifadeyle deflatyon olduğunu ya、yani、da düştüğünü gösteriyorsunuz. Belki burada önümüzdeki dönem için belki、şey、yaptığınız bu seçim ortamında gidiildiği zaman acaba ne olur sorusuna geldiğiniz zaman. Şimdi ben burada çok ciddi bir şekilde en azından bütçe performansı açısından mali açıdan ben çok fazla bir sıkıntı görmüyorum. Yani şu anda 2010 için öngörülen yaklaşık olarak bütçeye baktığımız zaman bütçe açısı. yaklaşık 34 milyar TL'lik bunların gayssafimili haslaya oranı da yaklaşık olarak yüzde 2.9 gibi gözüküyor yani burak tam son derece iyi bir rakam ve tabii sonuç olarak böyle dönemlerde seçimlerde başarılı dönemlerde bütün partiler sonuç olarak biraz tarçmaların arttırılan Türkiye bu anlamda mali anlamda bütçe anlamda son derece başarılı gözüküyor ben de hükümetin bu konuda kaybolabilecekli bir şekilde düşünmüyorum en azından Tehlike arz edecek düzeyde olacağını tamamlayamıyorum ki bu son bir kezlikti. Yani merkez bankası zaman zaman bunları vurgular. Merkez bankası der ki mesela bizim ön göremiz buyund ama malı reform yapılursa bütçe disiplini sağlanırsa yani bunlar hep böyle koşulludur böyle.、Evet. Ama şu andaki performans bütçe açısından malı açısından çok bir sıkıntı gözükmüyor dolayısıyla asıl sıkıntı şimdiki sıkıntısı bir enkapsüldür. İkincisi bütçe açıdır. Türkiye'nin en önemli sorunu ve、e, istitdamdı yani işsizlik meselesi. Türkiye'de işsizlik oranının düşük olmasına rağmen yüzde on bir noktadan üzerindedi her oran işsizlik olarak yüksek bir orandı. Türkiye'nin bu problemi halletmesi gerekiyor. Şimdi Merkez Bankası'nın politikalarından beklenen şey şu dur. Belki abullara soruyorsunuz. Bu büyüme biraz yavaşlarsa ki yavaşlaması kaçınılmaz. Şu andaki ön göru yaklaşık olarak dört nokta beşdir. Yani 2011 için. Büyüm yöngörüsü、e, baktığımız zaman、e, orta vadeli programa baktığımız zaman yaklaşık olarak 4.5 gözüküyor. 4.5 gözüküyor.、E, bunu da dikkate aldığımız zaman demek ki bu daralma kaçırılmaz. Bunun tabii bir takım etkiler olacaktır istihdam üzerine. Belki、e, bunun daralmanın careç güzerine etkisi olacak. Daraltıcı olması bekleniyor.、E, bu politikaların amacı bu. Bu、e, inflasyonun dizgilenmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın elekilediği orana gitmesi bekleniyor bunu bu şekilde değerlendirdiğimizde ben önümüzdeki dönem açısından en azından、hmm. bütçe açısından mali açısından da bir sıkıntı görmüyorum ama sıkıntı Türkiye ile ilgili sıkıntı asıl dışarıdan gelen sıkıntılardır çünkü biz burada bütçe açısından bahsediyoruz mesela peki bizim ihracatımız neye bağlı Bizim ihracatımız büyük ölçüde başka ülkelerin başka gelirlerine ülkelerin bağlı. Ne büyük bir ülkeden ticaret yapıyoruz? Avrupa ülkeleri ticaret yapıyoruz. Bizim ticaretimiz yaklaşık olarak şu anda yüzde 50'e yakın, yaklaşık olarak biraz altında.、Evet. Avrupa ülkelerinde eğer gelirleri artmasa ki şu anda şeyin、e, öneris、e, raporları, IMF'in raporları, Dünya Bankası raporları daha bugün açıklandı, burada da Avrupa için son derece sınırlı bir büyüme öngörülüyor çünkü Avrupa. Biliyorsunuz krizden çıkmak için çok büyük bir bütçe açıkları verdi. Bu bütçe açıkları onların borçlarını arttırdı. Boşlarnın milli gelir oranını çok arttı. Hele bazı ülkelerin tabii, derbi, ee, bankaların hali hali girince, de bankaların halinden battı etmeli bir devreye girince özellikle o daha sert bir şekilde Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi gelişmiş olan ülkelerin Avrupa ülkelerinde konut sektöründe emek piyasasında özellikle çok kısa, mali anlamda bankacılık sektöründe çok ciddi sıkıntılar var ama. Dolayısıyla bunlar da büyük ölçüde belirleyici oldu. Ama demek istediğim görün önümüz iki yılde ekonominin genel görünüm, IMF'nin rakamları da bu yönde dört nokta ikiyi, IMF hemen bunu revize etti dört nokta dörde çıkarttı. Önümüz iki yıl için ise 2012 için. 4.6'ya revize etti.、Bilim、Peki、oranına. evet, büyüme oranında bir de genel anlamlı bir revizisyon var. Tabi biliyorsunuz gelişim noktada olan ülkeler daha yüksek oranda büyümesi öngörülüyor. Ama bunu da hemen seyircilerimize ifade etmekte yarar var. 2010 yılına göre yavaş bir büyüme. Rüş ülkeler dediğiniz Brezilya, Çin, arkasından Hindistan, Rusya gibi ülkelerde, bizim gibi ülkelerde mesela büyüme tabii ki yavaşlamasını bekliyoruz son derece normal gelişmiş olan ülkelerdeki、e, büyüme oranı ise son derece sınırlı oradaki büyüme oranı 2010 yılında 2.2 iken ayetin şimdiki rakamlar 2.4 gözüküyor demek ki orada da bir canlanma beklentileri bekleniyor yani、e, hocam biraz şey dersek kuyuya düşmüş bir topun zıplaması belli bir hızla oldu ama şimdi 2010-2012 beklentileri 2010 kadar hızlı olmayacak ama genel bir、evet. ilintelikten söz edilebilir. Tasılıyor.、Yani、teknik anlamda söylersem bazı etkisi、evet. dediğiniz gibi de bu、eskisi. evet. Evet. <gülüyor> ben burada olabileceğim teknik derinlerden kaçmaya <gülüyor> çalışıyorum. Dolayısıyla bir büyüme bir ilintelik söz konusu dünya genel konseptöründe. Ama istiyordular.、Yani. Ama gene hala istiyoruz. Şimdi、şey, şey. yükselen piyasalar diye tanıbatılı senin saydığın işte、evet. Türkiye birilitiyle.、Evet. E, Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkeleri de katarsak, bu ülkelerdeki yükselme biraz daha fazla diğer gelişmiş、evet. ülkelere göre. Ama bütün bunların toplamı 2011-2012'de çok hızlı değil. Bu tedricen diyelim. Tedricen daha iyi.、E, Sınırla mı olumlu? Olumlu gibi. Ee, şunu da belirtmekte yarar var. Dünya'da bir sikket gezel yüzer döviz var. Bu nerede daha çok para、e, faiz getirisi elde edecekse oraya akan bir sıcak para olarak tanımlamak gerekiyor.、Evet. Merkez bankası şimdi bunu、evet. bu riski、evet. görüyor, buna dikkatli.、Evet. Sadece、evet. bu bizim merkez bankasının problemi mi diyoruzsuz AEME? Amerika'yı、şey、çekti bu kriz mi söylüyorsunuz? Kriz Amerika'da çıktı. Amerika'da、evet. bu krizi telafi etmek içinde genişlemeci para dediğimiz yani piyasaya likidite buna da para bıraktı. Şimdi bu parala büyük ölçüde o ülkelerde faiz oranları zaten sıfır olduğu için hiçbir getiris olmadığı için nereye girecek? Bizim gibi gelişmek durumundaki ülkeler, bizim gibi faizlerleri yüksek olan ülkeler nereye girecek? Bu este biz sadece tehdit altında değiliz, birçok ülke o tehdit altında. Bu este de birçok ülke mesela Kolombiya, Çin, Güney Kore gibi ülkelerde sermaye kontrolleri getirdiler. Yani bu sıcak paranın girişine kontroller getirdiler. Ha bizim Merkez Bankası da zorun karşı olanları da zorun karşı oranları bölür. Ee, belki çok konuşulan Tobin vergisi gibi bir, vergi,、e, gibi bir etkisi olup olunca belki tartışılabilir ama, ama zorunluğu karşıtı olanlar da bunun gibi aslında içerideki büyümeyi engelleyen kredi genişlemesini engelleyen bir süreç olarak bakılabilir. Artı faysallarını düşürmüş olması da bu politikayı yani genişlenen paramiktarı Türkiye'nin etkisini de sınırlandırmaya yönelik yi algılamak da gerekiyor.、Evet. Dolayısıda biz sadece bizim gibi ülkeler değil, bizim gibi, gibi ülkelerde bu sıkıntıyı paylaşır. Belki önümüzdeki dönemlerde böyle bir risk de var. Bu genişleme daha sonra bir şekilde bu yerilen paralar piyasana toplanacak. Öyle diyelim.、E、toplandığı zaman da nasıl toplanacaklar? Bunların toplanmış olasılığında getirmiş olduğu bir riskler vardır. Nasıl toplanacak bu sefer de sıkı para, sıkı maliye politikası izlenecek. Yani paralar piyasadan toplanacak.、Yani、Bunun getirmiş olduğu bir takım riskler olabilir. Tabii o riskler olacak. Tabii onun için bir bedel önelecek. Yani o ekonomilerin hepsi bedel ödeyecek. Ona bunlar, dair, evet, de... Bu ona da ülkede dair. Demir fiyatları mesela petrol fiyatları ciddi bir yükselme trendinde.、E、bunlar enflasyon riskine yol açabilir. Bu enflasyon riski ki Avrupa'da bu kadar para saçıldı değil mi?、E、bir şekilde bu enflasyonu arttırabilir. Bunun hepsi faiz oranının yükselmesini getirebilir. Eğer faiz arttığında yükselmiş, kresel anlamında faiz arttığında yükselmiş olmasında dünya ekonomisi için getirdiği riskler vardır. Bu risklerimizi etkilemememiz mümkün mü? Açık bir kararlı. Sayın Uçak, görüyorsun seni ikna etmek <gülüyor> zor da ama böyle <gülüyor> hemen süreye bitti. <gülüyor> Çok çabuk geçiyor burada sohbet amaştayınca. Evet, bence de. Nasıl <gülüyor> geçti anlınmıyor. Sevdik dinleyiciler, biz bölümde arkadaşlardan biri odasında toplanıp böyle sohbet ediyoruz. İşte o sohbetlerdeki olur gibi burada da yaptığımız için çok çabucak zaman geçiyor. Sayın hocaya ikna etmek biraz zordu. Ama sayınci, şimdi buradan yola çıkarak bir dünya konseptlerindeki değişmeleri de ayrı bir programda sohbet etmek、olur. bence kesinlikle keyifli olacak. Bunu şimdi de burada dinleyicilerimiz. Huzurunda söz almış olayım. Bunu、evet. konuşmuş olalım. Sevgili dinleyiciler, Merkez Bankası'nın son değişiklik politikalarından yola çıkarak arkadaşım,、e, eski arkadaşım, eskiden beri arkadaşım, Hacettepe'den beri arkadaşım, burada koridor arkadaşım, doçent doktor Sayışık konuğundu. Birlikte Merkez Bankası politikalarındaki değişmeleri, bunun Türk ekonomisine yansımalarını, dünya ekonomisiyle birlikte genel olarak etkilerini değerlendirmeye çalıştık. Umarım Size de yararlı olmuştur. Siz de keyif almışsınızdır. Biz her zamanki gibi keyif aldık. Sizinle olmak güzeldi. Sayıncığım çok teşekkür ederim.、Ben、teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler gülmeyi unutmayın. Hayat gülümsediğiniz süreci güzel olacak. Sevgiler saygılar sunuyorum. Ben Mustafa Şamlı.